Vale farka dedi ki işte müfret isimde e, morab olan mufred isimde irabın e, zahiri dammeyle yahut da takdiri dammeyle olma aslında fark yok dedi. Buna da bir misal verdi cazeelün dedi. Bu lafzi olan misaliydi. Zahiri olan misaliydi. Vale farka fil vale farka yine fark yoktur. Nerede fil damme dammede öyle damme ki el mukaddarati takdir edilmiş. Gizlenilmiş olan dammede. Nerede fark yoktur? beyne entekûne olmaklığında o dammenin nedir olmaklığında? Mukaddaraten takdir edilmiş niyetin litte'adziri. Özürden dolayı. Özürden dolayı takdir etmek de şundan sebep oluyor. Ee, kelimenin sonunda elif vardır. Ve elif hiçbir zaman hareket kabul etmez. Bu bir özürdür. Bundan sebep irap orada takdiri yapılıyor. Yani zahire çıkmıyor. Evis-i yahut da ağırlıktan dolayı, harf üzerine kelimenin sonunda vav, ya bulunan harplerde e, damme ve kesre hareketi ağır geldiği için iki halinde takdiri oluyor. Bir öncekinde, yani taazzürden dolayı olan da, elif, kelimenin sonunda elif bulunan isimlerde üç irak üç hareket takdiridir. Fiklet olan yerde ise, yani kelimenin sonunda vav, ya var. ve Mesela el kaldı gibileri Mesela ne diyeceksin? El-kâdî Bunu getirirsin buraya Z ca enil kâdî Bana kâdî geldi Ondan sonra Za'ytu el-kâdîye diyeceksin Ondan sonra Vemar artı il-kâdî Hareke gidecek Tamam Şimdi Damme yağ üzerine ağır Ondan sonra Kesme yağ üzerine ağır Ama fedha Hafif hareke olduğu için halinde lafzi irab olur zahiri irab olur e, refinde ve cerrinde ise takdir irab olur nerede? sikletten dolayı olan yerde yani bu da kaldığı gibi isimlerdedir mesela yed'o irab takdiridir ondan sonra refinde yed'o len o ve irab açığa çıktı. mesela rav da orada ne yapmıyor? hareket kabul etmiyor ağır geliyor Şimdi isimlere kat bahsedelim. Şimdi fiillerle şu an isimlerle konumuz. Birin ikincisi buydu. Teklitten dolayı irabı takdir edilmiş olduğu yer. Burada ise iki şekilde irab takdir olur. İki yerde iki haliyle takdir ediliyor. Birincisi refinde, ikincisi de kesra yerinde. Nasbında takdir edilmiyor çünkü nasbında fetha hareke harfi olduğu için ya üzerine vav üzerine hareke geliyor. Ev yattan il münasebeti. Yahat münasebetten dolayı İrab takdir edilir. Bu da işte isim ne yapmıştır? Mütekellim yağısına muzaf olmuştur. Mütekellim yası kendisinden önce kesra hareket istediği için e, o mütekellim yağısının öncesine İrab hareketi gelmez. Oradaki kesra e, yağdan dolayı gelmiştir ve değişmez. Peki şimdi tek tek söyleyecek. El muqaddaratu takdir edilmiş olan niçin li'te'azzuri yani özürden dolayı takdir edilmiş olan misale gelince nedir? nahru jaa'a al-fata jaa'a al-fata gibisidir. Jaa geldi kim el-fata genç geldi diyor. Fata ya demiş o, o, o, başka hat öyle. Öyle yani, fata ya demiş gibi görünüyor ama hat öyledir. feta'dır dur. bu misal irabu nedir? Jaa fi'lun madin, jaa'a fi'l-mazidir ve al-fata fata nedir? Fa'ilun faildir. Öyle fail ki merfu'un tespit edilmiş bir faildir. Ve alamet-i ref'i ref'in alameti nedir? Dammetün, Dammedir. Öyle damme ki mukaddiratun takdir edilmiş ne üzerine elifi. Elif üzerine takdir edilmiş olan dammedir ref' alameti. Zahiren yok çünkü. Takdir ediyoruz. Böyle <gülüyor> elif ki men'a men ettini min zuhuriha. Ya o da öyle damme ki men'a men ettini min zuhuriha o dammin açığa çıkmasın. Ne et özür. Özürden kasıt anlayacağın şu ee, Elif hareket kabul etmez. Tamam özür bu. Taaccürümüz burada budur. Özürümüz bu. Elif hiçbir zaman hareket kabul etmez. Elife hareket gelirse adı değişir artık. Ne olur? Hemz olur. Yani burada şu var kelimenin sonunda Elif-i maksura varsa yağ var ya ona Elif-i maksura diyoruz. Bu yağ varsa o zaman bir Rab özürden dolayı takdir edilmiş demektir vav elif şeklinde yazılır zaten. Bunu ya şeklinde yazıyorlar. Niye? Oradaki elif ya'dan çevrilmiş elifti. Aslı peteyy'dür. Tamam peteyy. sondaki ya ya o ya'yı elif'e çeviriyorlar ve elifi de ya suretinde yazıyorlar. Niye? Anlayasın ki bu kelime vav'lı mı yağlı mı? Bundan sonra O vav'dan çevrilmiş olsaydı elif zaten direkt Elif gibi yazarlardı. Orada din Hareket takdir olurdu yani. Bu haliyle. Peki ve takdir edilmiş olan neyle, ne sebebiyle birtikali, ağırlıktan sebep takdir edilmiş olan iraba gelince nedir misalimiz nahw ja al qalbi, ja gibisidir. Şimdi burada sadece hallerini söylüyor. Nasb-cer hallerini ilerleyen kısımlarda söyleyecek. Çünkü şu an dammeden bahsediyoruz. Ve irabı bu misal irabı nedir? Ja efialin mazid, ja ederfiyle mazidir. Ve nedir? Fa'il Narfı bir faildir ve alamet refsi ref, ref alamet nedir dammetün dammedir. Böyle dammek olucu ne üzerine? Aliliyye. Ya üzerine olan dammedir diyor. Böyle dammek yine men amen etti o dammenin açığa çıkmasının ne etkali? Ağırlık. Yani ya üzerine kaldığı derken aslı aslı kaldığı yu idi. Tamam? Kaldığı yu idi. Ya üzerine damme takil yani ağır geldiği için ya'nın dammesini ettik kaldı oldu ya sakin ma kabul etmek sure ya, ya edip, kaldı oldu. Yani burada ya üzerinde bu harfler e, üzerine ya vav üzerine irab şey damme ağır geldiği için yine ya üzerinde arakey takdir ediyoruz. Zahiren veremiyoruz. Bu diline yani Arapların diline ağır geliyor. Arap, diline ağır geliyor. Bu şekilde yapmışlar. Kaldıyu demektense kaldı demek daha kolay geliyor hareket etmiş makin fırsat sağladı. Saçmışlar tabii. İşte işi takdir edilmiş olan harekeye gelince neye sebep oldu? Niçin gelmi münasebeti? Münasebetten dolayı ee, takdir edilmiş olan harekeye gelince, dalmaya gelince nedir? Nahoca eûlami, cae eûlami gibisidir. Evet. Burada ya yaûlami derken sondaki mütekellim yası. Burada işte dediğimiz gibi mütekellim yasını İzafe edilen isimlerde de olur. E, mütekellim yazısı bir öncesinde kesir hareket istediği için onun mütekellim yazısından bir önceki harfte e, her zaman üç hareke takdir edilir. Ve-i-râbuhu bu misalin i râbuhu fil mâzîn ve-gulâmi-fâil-merfûn merfû-fâildir. Ve-alâmet-i refh'i refh alâmetinedir. dammet i takdir edilmiş olan dammedir. Ne üzerine? Alâma-kableyyâil-mütekellimi mütekellim yazısının bir öncesi üzerine diyor takdir edilmiş olan nedir? Yani burada gulami derken mim üzerine takdir edilmiş. Aslında mu olması gerekiyordu. Men etti min zuhuriha o dammenin açığa çıkmasının ne? mahalli mahallinin meşgul olması neyle bir hareketin münasebeti? Münasebet meş harekesiyle. Münasebet harekesi de kesra. Neyle arasında münasebet var? Ya ile. Le anl ya çünkü ya la yunasi buha o ya yedir olmaz uygun düşmez illa ancak münasip olur uygun düşer ne kesur makable makablinin meksur olması ve bu da yani aynı zamanda ulamide nedir mudafun mudaftır veya ölmutekelim ölmutekelim yas nedir mudaafun lehi mudaafun ilehidir aynı zamanda ulan kendisi olur oluyor ya da mudaafın lehi oluyor ve seba'nın Yine denktir, eşittir, ee, yani bu müfret hakkında ve sevain yine denktir, eşittir müfret hakkında, müzekkerin müzekker için olması, kel ömfelat istsa geçen misallerde olduğu gibi, geçen misallerde müzekkerin misali vermişti müfrette. Öyle müanetin ya da müanetsin olmuş, fark etmez. Misalna cajeet hindul ve hubla. Cajeet bana gel, şey, geldi kim hindul, hind isimli kadın ve hubla. Bana dül hubla geldi. Bunlar e, da müennestir, fark etmez. Hint, e, laf irab giymiş, hubla da takdiri irab giymiş. Müfreddir. Müfreddir ikisi